Matematik Hikayeleri Hazırlayan sunan Tosun Terzioğlu 16 Yıl Sonra Tekrar Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Herkese iyi günler. Bugün 16 Ağustos ve bu gece oldukça üzücü bir olayın yıl dönümünü yaşayacağız. Doğal bir afetti deprem. Evet. Ama galiba hocam bu doğal afet aslında pek de doğal olmayan bir sürü sonuçla bir sürü gerçekle bizi yüz yüze bıraktı. Bunda. Ee, deprem konusunda bilgili olup olmadığımız toplumca e, gibi bir konudan başlayarak e, sonra da e, medyada e, deprem konusunda evet. bilim adamlarının evet. görüşlerinin neredeyse böyle e, yarış tahminlerine evet. dönmesine e, uzanan bir sürü yapaylık vardı. Ne diyorsunuz? Öyle evet deprem e, doğal bir afet diyoruz ama doğal birçok şey var. Yani insanın bir yakınlığı kaybetmesi, onun e, aniden ölü vermesi de doğal bir şey yani ölüm de doğal bir olay tabi e, ama e, doğal afetler bu, özellikle bu tür gerçekten çok büyük doğal afetler insanları e, korkutuyor paniğe sevk ediyor hıçlandırıyor Hı. ilk etapta hemen şöyle bir şey düşünüyoruz. Bunun mutlaka bir sorumlusu olmalı, evet. elle tutulabilecek, ismi konabilecek, işte falanca müteahhit, filanca belediye başkanı, falanca bakan ve onu hemen bir şekilde suçlayalım, onun üstüne çublanalım. Bu galiba psikolojik bir şey, evet. benim anladığım, hani bir rahatlama, boş, boşalma evet. şeysini. İniş tarafı tabii 17 Ağustos depremi 40-45 saniye sürdü. Çok kısa bir süre, yani insan şöyle nefesini tutsa, hani 45 saniye belki tutamaz ama iki defa nefes alır, tane 45 saniye. O kadar, yani biraz gayret etse. O kadar kısacık sürenin sonunda biz herhalde 50 yıla 60 yıla kadar geriye giden belki her biri küçük küçük bir sürü eksiğimizin ne gibi sonuçlara yol açtığını gördük. Depremi biz yapmadık. Yani deprem doğal bir afet ama depremde can kaybını Asgariye indirmek, ee, işte tedbirler orada geliyor. Yani depremde yıkım olacak, kaybı kaybolacak, bütün ülkelerde oluyor bu, kaçınılmaz bir şey ama bu kadar fazla mı olmalı? Ee, tabii ki e, orada bir takım eksikliklerimiz, toplum olarak eksikliklerimiz öne çıktı. <gülüyor> ve bu kadar hazırlıksız mı olmalı Evet. ve hatta belki biraz acı bir ifadeyle deprem üstünde oturduğumuz üstünde yaşadığımız Öyle. pek çok yalanı ortaya yani deprem bu topraklarımız dediğimiz bu vatanın bir gerçeği evet. biz depremle ilk defa karşılaşmadık Türkiye olarak çağlar boyunca bir deprem bölgesinde yaşadık eee ve İzmit veya civarında bir deprem olasılığı olasılığa sonra gireceğiz. <gülüyor> tamam, ben hatırlarım, Kübütak Bilim Teknik'te değerli yer bilimcilerimizin yazıları vardı. Yani Kübütak Bilim Teknik böyle gizli rapor falan değil. Herkesin okuduğu, o zamanlar 70 bin satan aylık bir dergi birkaç yazı vardı. <gülüyor> ee, bunlar popüler bilim yazılarıydı. Tabii. Ee, böyle bir tehlikenin var olduğunu biliyorduk. Herkes biliyordu. Bizim deprem yapı yönetmeliklerimiz de eksik değil bence. Bunu sadece, ben deprem konusunda uzman falan kesinlikle değilim. Bunu sadece bizim ilgili mütehassıslarımız da söylemiyor. Bunu Japonlar da söylüyor, Amerikalılar da söylüyor, bu işten anlayanlar. Uygulamaya bakınca bakıyorsunuz ki çok büyük eksiklikler var. Yapı denetimimiz çok gerilerde kalmış, bir sistem yok. Daha doğrusu var olan sistem bugünkü ihtiyaca hiç cevap veremiyor yapı denetiminde. İnsanlar olarak her birimizin bu konuda zannediyorum yeterli bilincimiz yok diyelim. Yani bir deprem tehlikesi nedir? Bina sağlam mı? Mesela biz diyelim bir bina bir daire almak istediğimiz zaman. Şuna çok özen gösterir işte, fayansları Türk mü, İtalyan mı mesela? İtalyansa daha değerli, güzel falan. Yerin parkesi nasıl eğer parkesi, işte bilmem canlar nasıl, ondan sonra mutfağımız hoş mu? Bunlar güzel de bu yapı sağlam mı? Depreme dayanıklı mı? Benim arkadaşlarım da bana söylediği herhangi bir yapının depreme dayanıklı olması için gelecek olan ekstra maliyet o yapının maliyetinin yüzde 10'unun altında. Çok da altında. Herhalde. Yani İtalyan fayansdan vazgeçsek bu işi halletmiş olacağız Herhalde. eğer biz yapıyorsak. E, ama sorgulamıyoruz. Yani biz alacağımız, dairemizi alacağımız kişiye işte bu neden böyle değil diyoruz. İşte yerin parkesi daha güzel olsaydı diyoruz. Bu oda biraz daha büyük olur muydu diyoruz. Ama bu kolon taşır mı bu binayı? Depreme ne kadar dayanıklı? Hı. Onu sormak Hı. hiçbir zaman aklımıza gelmiyor. Bir de başka şey var tabi, diyelim biz oturuyoruz e, kendi e, apartman dairemizde örneğin, yan tarafta bir inşaat var, yapılıyor. Şuna dikkat ediyoruz, benim manzaramı kapıyor mu, kapamıyor mu? <gülüyor> e önemli tabi, manzaramı da kapamamız lazım. Yahut e, imar izni var mı, yok mu? Güzel, o da önemli. Ha acaba bu beton demirlerindeki işte o telleri sarmada doğru uygulanıyor mu? E, ...bu inşaatın kalitesi nasıl bir şey? Hı hı. Çünkü depremlerde bunu çok yaşadık. E, komşumuz, komşumuzun binası... ...yanlış yapıldıysa bizim üstümüze çöküyor. Evet. Dolayısıyla deprem hepimizin sorunu. Evet. Yani yerlerde oldu, birileri suçlu... E, ...onlara işte bir ceza verelim, rahatlayalım da... ...bitmiyor bu iş. E hocam o zaman bu gözlem... Bana hemen gaflet kelimesini çağrıştırıyor. Yani deprem konusunda bir toplum olarak bir gaflet içinde olduğumuz söylenebilir. Öyle zannediyorum. E bu, evet. bu gafletin kaynaklarına inmeye çalışsak ne çıkar karşımıza? E, galiba hep günü kurtarma anlayışımız var bizim. Yani işte e, bugünü kurtaralım. E, canım biz e, yarına bakarız sonra. Bu... E, bir çoğumuzda var, e, ileriyi şöyle bir tasarlayamamak, planlayamamak, galiba bu bir eksikliğiniz. Biraz da galiba ne diyeyim, e, düşünme özürlüyüz. Ya böyle e, düşünmeyi çok fazla sevmiyoruz. Yani zaten deyimlerde de vardır hayrola bugün düşünceli gözüküyorsun, yani kötü bir şey gibi. E, yoksa düşünmek iyi bir şeydir, yani hiç, hiç kötü bir şey değil. E, biraz Hakikaten daha ileriye dönük, daha böyle yaptığımızı düşünerek, taşınarak, toplum olarak diyorum. Tabi, Tabii, tek tek bireyler Tabii. olarak, yöneticiler olarak. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla hakikaten burada bir gaflet içindeydik, bu gözüktü. Uyandık mı bu gafletten? Ümit ediyorum uyandık. Yani 17 Ağustos 2000 bize bu gafletten uyandık mı sorusunu hepimiz kendimize sormalıyız. Sadece deprem konusunda da değil, deprem bir örnek. Başka bir toplumda da. En azından bu gece gafletten olmasa bile uykularımızdan uyanacağız, ee, sokağa çıkacağız ama. Doğru, <gülüyor> ee, depremin getirdiği başka bir şey daha oldu. Her zaman olduğu gibi böyle afetlerde bizim e, gerçekten böyle içten, candan gelen bir toplumsal dayanışmamızı hmm. gözlerebildik. Ee, hatta o sinir bozukluğu içerisinde neden ben yardım götüremiyorum diye hmm. Biraz bazen yanlış işler de yaptık. Evet. Yani mesela İstanbul'dan Yalova'ya domates sevdik. Evet. Ee, evet. Orada deprem zedeler aç kalmasındaydı ki. Herhalde o domatesler de büyük ihtimalle Yalova'dan İstanbul'a gelmişti. Ee, ama bu hoş bir şey bu toplumsal dayanışma. Bunu gösterdik hakikaten. Yani bir de dünyada öyle yalnız falan olmadığımı zannediyor. Hakikaten bütün dünyadan zaman zaman bizim düşman diye bildiğimiz ülkelerden bile İnsanlar bizim yardımımıza koştular. Dünyada yalnız değil. Onu da gördük. Evet, ortak acılar karşısında insanların... Birleştiğini, e, birleştiğini e, gördük. E, e. Evet, e, ulusların, halkların yardımlaşması konusunda böyle güzel bir e, olayla... ...sevindik evet. ama bu arada da yine hazırlıksızlık e, kendini başka bir konuda da gösterdi galiba hocam. Deprem konusunda medyada bilim adamlarının görüşlerini almak yolunda bayağı çabalar oldu evet. fakat bu çabalar garip bir şekilde at yarışı bahislerine benzedi yani hangi hoca doğru öyle, söylüyor öyle. bunun nedenleri neydi? Evet hatta biraz şakal oldu işte fay falınız yani. bugünkü fay falınız gibi neredeyse şeyler ortaya çıkacaktı medyada yazılar. Şimdi e, tabi orada e, esas olarak şu var. Yani bilimin ne olduğunu bilen e, bilim muhabirleri olan bir medyamız yok. Bilim muhabirliği diye bir kavramımız da yok. Ha, bilim muhabirliği de dünyada çok yaygın bir şey değil. Yani burada bir iletişim sorunu var. Şimdi bilim tartışmaya açıktır. Hele e, depremi önceden tahmin etmek gibi daha bilimin genelde çok ilerlemediği bir alanda burada Türk bilimini kastetmeyen bilimi genelde tabii e, tartışma tabii ki vardı. Çünkü bir e, bilimsel sonuçlar diyebileceğimiz yere gelemedik. E, fakat bu tartışmalar medya önünde mi olmalıydı? Olabilirdi ama biraz daha medyada bilim muhabirlerimiz olsaydı onların aracılığıyla belki olabilirdi. Yararlı mı? Bence zararlı oldu. Zararlı oldu sonuçla baktığımız zaman. Çünkü e, bu farklı görüşler bilimsel ortamda tartışılması gayet doğaldır, yapılması gereklidir. Yani bilim daha önce de söylediğim gibi bir fetva müessesesi değildir. Ben böyle dedim, böyle olacak. Öyle bir şey yok bilimde, tabii ki farklı görüşler olacak. Ama e, bu bilimsel ortamda tartışılması doğal olan farklı görüşler, Yayın kuruluşlarında böyle açıklanınca birbirine çelişen şekilde, biraz da televizyon kanallarımız da bunu kışkırttı. Hani senin yer yerbilimcin ne diyor, benim geofizikçim evet. ne evet. diyor şeklinde. Kamuoyunun tabi bilime duyduğu güveni, bilim adamına duyduğu saygıyı bence adam akıllı sarsın. Adam akıllı sarsın. Evet. Ama burada medyamızda özellikle köşe yazarlarımızın bazıları da ee, çok büyük yanılgıya düştüler. Çünkü bilimin ne olduğunu bilmiyorlar. Dediler ki kendi aralarında anlatsınlar, kesin bir sonuç söylesinler bize. Hı hı. Ondan sonra da sussunlar. Kesin sonuç yok. Bilimde kesin sonuç diye bir şey zaten yok. Nedir? Bir takım olasılıklar üzerinde konuşulur. Bir takım hipotezler öne sürülür. Daha sonra da bu işi biraz daha derleyip toplamak için böyle yavaş yavaş, ağır ağır bir de Ulusal Deprem Konseyi kurdur. Pek ağır kurdur. Yani bu Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nda Aralık 99'da konuşuldu. 21 Mart'ta Başbakan'ın bir genelgesiyle buyuruldu. Tubitak'a bu görev verildi. 21 Mart 2000'de yavaş yavaş gidiyoruz bakın. Tubitak bu Deprem Konseyi'ni 6 Mayıs'ta kurdu. 6 Mayıs 2000'de kurdu. Ama açıklamadı nedense. Mayıs'ın sonunda açıkladı, ilk toplantılarını yapmaya başladı Deprem Konseyi. Ama Deprem Konseyi'nin başlıca görevi, bilimsel tartışmalar sonucunda ulaşılan uzlaşma sonuçlarının sağduyu çerçevesinde kamuoyuna duyurulması. Buradaki uzlaşma lafı biraz garip gelebilir ama, yani biraz başbakan burada şey diyor, bir şeyler üzerinde uzlaşırsanız konuşun ancak diyor. ...kesinleştirirseniz konuşun demiyor. Çünkü kesinleştirilmeyeceğinin farkında. Güzel. Ama baktık deprem konseyi kurulmasına rağmen... ...iki gün sonra... ...deprem konseyinde yer alan arkadaşlarımızdan ...mesela bir tanesi çıktı. Günlük çok yüksek tirajlı gazetelerimizden birinde... ...sür manşet olarak verilen bir haber. İşte İstanbullular artık korkmasın... ...Marmara fayı o kadar büyük depreme yol açmayacak. İçinde başka bir şey yazı, gene deprem konseyi arkadaşlarımız hayır, açabilir. Şimdi o da deprem konseyi üyesi, bu da deprem konseyi üyesi. Burada da ne diyor? Konsey olarak konuşuyor. Uzlaşma sonucu konuşuyor. E buna da uymadık. Buna da uymadık. Yani deprem konseyimiz var ama henüz daha kendinden bekleneni yerine getiriyor demek de ben güçlük çekiyorum. Dolayısıyla. Ya, o zaman bu belki de hem medya etiği açısından hem de bilim etiği açısından da bir sorgulamaya evet. gitmelerini evet. gerektirebiliyor. Yani e, bir bilim adamı eğer deprem konseyi üyesi seçilmişse, onu da kendisi kabul ediyorsa kabul etmek zorunda değil. Kimseyi zorla deprem konseyi üyesi olacaksın e, diye kimse zorlayamaz. O zaman bu çerçeveye kendi iç e, etiği bakımdan duymak zorunda. Yani bireysel olarak medya önünde bir takım hipotezler ortaya atma yerine o hipotezleri e, deprem konseyinde tartışıp uzlaşılabilecekleri bir sonuç varsa onu konsey olarak gereği olarak değil konsey olarak e, kamuoyuna ve gerekli yetkili mercilere duyurmak. E, ama zaten Burada da bir zayıflığımız ortaya çıkıyor. Ee, takım oyununa pek alışkın değiliz. Yani kendi yani. kimliğimizi bastıralım ee, ve Deprem Konseyi'nin bir üyesi olmakla e, yetinelim. Hı hı. Önemli olan e, toplumun sağlıklı e, bilgilendirilmesidir. E, benim konuşmam önemli değildir. Hı hı hı. Bunu bu konuda da maalesef sağlayabilmiş değiliz. İçimizdeki fayhatları yine e, ee, oynatıyor, <gülüyor> tekinlik Tekileri... duruyor. Yani e, deprem zannediyorum e, birçok toplumsal zafımızı da Hı -hı. yani içimizdeki fay da daha belirgin hale getirdi. O zaman hocam belki şöyle bir özetleme de mümkün. Yani e, deprem konusunda medyanın halkı aydınlatıcı ve uyarıcı bir işlev yapması gerekirken e, belki de tam tersi sonuçlar elde edilmesinde e, e, asıl sebep e, iletişim organı olan medyanın iletişim için gerekli en asgari olmazsa olmaz altyapı olan evet. dil konusunda evet. evet. Yani evet. medya bilimin dilini ve mantığını bilmiyordu. Evet. Bilim adamı da medyanın e, taleplerini ve Tuzak, tuzaklarını... Teslim oldum. Bilim adamları medyanın e, şeysine, isteklerine diyelim cevap verme uğruna teslim oldum. O tuzaklara düştü. Ve biraz da toplum olarak yanlış yönlendik. Çünkü önemli olan e, depremi e, ne büyüklükte olabileceğini, ne zaman olacağını önceden tahmin etmek değil. Önemli olan diyorum çünkü bunu bile yapamıyoruz. Önemli olan o depreme hazırlıklı olmalı. Kurtarma planları, afet kriz yönetim merkezleri, yapı denetimi, yapılara zorunlu deprem sigortası getirilmesi, e, her birimizin tek tek e, bir deprem anında ne yapacağımızı e, kafamızda senaryolaştırmamız, denememiz, tatbikatı insanlar tek tek birey olarak yaparlarsa e, çok şey kazanılabilir. E, defremden tabii ki korkacağız. Çok büyük bir doğal afet. Ama korkuya esir düşmeyelim. Bir de deprem altı şiddetinde mi olur, yedi şiddetinde mi olur? Altı şiddetinde olursa bir şey olmaz. Yedi şiddetinde de olmaz inşallah. Tuzağına düşmeyelim. O tarafını biraz unutalım. Biz yapı güvenliğine ve afet yönetimine çok ama çok daha fazla önem verelim. Ve iyi kötü bütün olasılıkları önceden Bilen, esas opinion never let it go, don't let it go, it may be the moment that may never happen to you every day, please don't let it get away, and make it stay. back again and more and more take hold of this moment when your days are lonely and you're feeling low and please never let it go Evet olasılık deyince tabii matematiğe geri döndük bir anlamda. Ee, şimdi olasılık e, matematik teorilerinden bir tanesi. Burada da bir şey yanlış algılıyoruz zaman zaman. Ee, şimdi e, şöyle şeyler söylenir mesela bir fikrav vardır. İşte doktor e, hastaya bakar, der tehlikeli bir hastalığım var. Seni ameliyat etmek zorundayım. Hasta da sorar, yaşama şansım ne kadar? Yaşama olasılığım ne kadar? Allah 10% der. Ama merak etme der, bundan önce ameliyat ettiğim 9 hasta öldü, sen 10.susun <gülüyor> mutlaka kurtulursun. Şimdi bu olasılığın tam yanlış bir kullanımı evet. Şimdi olasılığı biz toplum olarak, eğer tablo oyunu seviyorsak diye oldukça evet. yaygın, e, çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir zar attığımız zaman, e, o zarda 6 gelmesi olasılığı 1 bölü 6. Evet. Bir gelme olasılığı da 1 bölü 6, hilesiz yani zardan e, bahsediyoruz. Yedi gelme olasılığı sıfır. Çünkü yedi yok. Hı hı. Sekiz gelme olasılığı sıfır. Vesaire. Bunu biliyoruz. Güzel. Bu kadarı gayet iyi. Şimdi benzarı zarı beş defa üst üste attım. Altı bekliyorum. Bir geldi, iki geldi, üç geldi, dört geldi, tekrar geldi. Bir türlü altı gelmedi. Altıncı da mutlaka altı gelir. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hı hı. Yani bu Deprem tahminlerinde de işte e, e, bu yanılgıya düşüyoruz. Hı hı. Şimdi zaman zaman bazı ülkelerde şöyle şeyler olur işte aman bu bayram tatilinde e, karayollarında dikkat edin çünkü karayollarında işte on gün içerisinde yüz kişinin ölme olasılığı çok yüksek. Şimdi hangi yüz kişi? Gerçekten yüz kişi mi olacak? Bunlara olasılık cevap vermiyor. Bu başka bir tahminde bulunuyor. E, şimdi zarlara geri dönersek hani tabii. Ee, tek zar attığımız zaman bu iş kolay ama tablo iki zarla oynanıyor. Şimdi ona bakalım diyelim ki e, kolaylık olsun hadi e, anlatmada zarlar da farklı renk olsun. Ee, biri sarı biri kırmızı olsun. Onu <gülüyor> neden sarı kırmızı onu yorumla yapmıyorsun <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi iki zarı birden atıyoruz. Altı altı gelme olasılığı nedir? E şimdi. Sarılar birden alt, sarı zar birden altıya kadar gelecek, ee, kırmızı zar birden altıya kadar gelecek. Böyle bir güzel tablo yaparsa 36 hal olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Tamam, ee, altı altı bir hal. Hı -hı. Hem sarı da altı olacak, hem kırmızı zar da altı olacak. Demek ki bir 36 güzel. Peki bir bir de 36. Peki ama e, e, beş iki gelme olasılığı ne? Hı -hı. Ebeşe ki şöyle gelebilir. Sarı zar 2, kırmızı zar 5. Gene 1/36 mı? Yok. Biz 5 2 istiyoruz. İlla sarıda 2 olsun istemiyoruz. Peki, o zaman sarı zarda 5, kırmızı zarda 2. E o da kabulüm. Ben 5 2 istiyorum. Bir kapı alacağım, bir şey kıracağım. E, demek ki 36 halde iki tane 2 tane bundan var. Yani 1/18. Yani 5 2 gelme olasılığı Altı altı gelme olasılığının iki katı. Evet. Bunu böyle yapabiliriz yani mesela şunu da diyebiliriz. Bazen e, gerekli olur işte toplamı yedi gelsin de nasıl gelirse gelsin. İşte onu da yapabiliriz. Yedi nasıl gelebilir? Evet. Sarı zarda bir, kırmızı zarda altı, sarı zarda iki, kırmızı zarda beş, sarı zarda üç, kırmızı zarda dört. Evet. Ha bir de bunları evet, tersine ters. çeviririz. Evet. Sarı zarda bir e, yeri yerine altı, Hı -hı. kırmızı zarda bir. Hı -hı dolayısıyla böyle 6 hal var 6 36 o da 1 6 yani e, tek başına e, toplamın 7 gelme olasılığı bu sefer e, 2-5 gelme olasılığından daha yüksek e, olasılık sadece bunları söylüyor yani olasılığın üstüne böyle zamana dayalı yorumlarda bulunmak çok tehlikeli yani, o doktor hasta kutrası gibi. Ee, yahut altı defa ben zarı attığım zaman mutlaka bir tanesi altı gelir canım. Yok, böyle bir şey yok. Yani olasılık bir şeyin ne zaman olacağını söylemiyor. Olasılık teorisi de başına bir matematik teorisi. Zarı ard arda atmak birbirinden bağımsız olaylar. Her bir olayın olasılığı, her bir olayda altı gelme olasılığı bir dolayı. Dolayısıyla olasılık bize çok kolay, bize çok yakın bir matematik teorisi geliyor ama bazen de ciddi yanılgılara ve e, tuzaklara e, yol açabiliyor. E, ama tabii belki olasılık teorisini e, daha sonra biraz daha ayrıntılı, daha geniş kapsamda e, ele almakta yarar var. E, hocam o zaman ben e, lisede cebirden hep borçlu geçmiş biri olarak e, ne anladığımı ifade edeyim. Evet. Bu söylediğiniz birdenbire e, Açık Radyo'nun da çok sevdiği bir e, terimi hatırlattı bana. Şimdi burada yani tek zarda altı gelme ihtimali altıda bir ise evet. ve ben beş kere attım altı gelmedi. Demek ki şimdi garanti atacağım evet. diy diyorsam yanılıyorum. Çünkü her defasında şimdi burada yeniden altıda bir ihtimalle. Aynen, İşte bağımsız olaydan kastettiğim o. Yani ilk zar attığımızda, ikinci zar attığımız, bunlar birbirinden tamamen bağımsız olaylar. Her birinde altı gelme şansı, olasılığı, ihtimali bir bölü altı. Her defasında yeniden, yeniden, bölü yeniden. Yani şöyle diyebiliriz, taksimetre sıfırlanıyor sıfırlanıyor, yeniden evet. açılıyor. Şimdi burada bu bölü tamam oldu zannediyorum. Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Matematik Hikayeleri